ilişkiler içinden, barış ve savaş, çiçek ve silah, eller silahta, gözler savaşta, sözler barışta, gördük, yaşadık geçmişi, anladık hep sözün gerçeğini, bir takiye, egemen de barış, bir takiye, adı barış, kavgalarda yarış, kendini var kılan, egemende oldu, başta istedi barış. Kendini var kılmak isteyen elleri silahta istedi barış. Zamanla sordum hep kendime hangi barış? Masumdu sadece komşumun torunu barış diye dizelerim döküldü barışların üstüne. Kalplerde kin, nefret, dilde barış sözleriyle geçmişi anıp geldim. Barış adına silahları Manotof kokteylleri, bombaları, yakılan, yıkılan otobüsleri, pencereleri, sıraları, okulları, binaları, nice yapıları seyredip geldim. Canım sağ olsun. İçte kin, dışta barış, dışta takiye, işte savaş. Çağrıdan çağrıya, çağrılan kavgalarda herkes istediği kendine barış eylemse, kinle, nefretle saldırış. Hani ellerde çiçekler mi var? Hani kalplerde sevgi mi var? Tartışılmazların gölgesinde, diller özgürlük, barış peşinde Öz yok çelişkilerine Putlar sarmış yeri göğü her yerde Dokunulmazları var düşüncelerde Haydi, söylesen türkünü barış diye Bırakamadığın putların ve kinlerinle Kalbinde olmayan lafazan sevgilerinle gerçeğini gerçeklemeden çelişkilerinle karşı olduklarımızı sıralamaya başladığımızda kim kalır kim gider söyle sıraladıklarımızda ben var mıyım karşı oldukların içinde sen var mısın karşı olduklarımın içinde siler süpürür müsün beni hayattan siler süpürür müyüm seni hayattan Akıl edip düşünmek gerekir dürüstçe, Vicdana el basıp söylemek gerek özgürce, Saklanmadan putların arkasına takiye ile Çıkamazsak çelişkiler içinden, Söz edilir mi hiç özgürlüklerden? 16 Eylül 2008 Mehmet Çoban